Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulü'nü Muhammeden ve ala alihi ve safihi ibn-i'nin. Hicretten sonra yeni bir toplum inşa ediliyor artık. Çok aktif bir şekilde İslam'ın kurumsallaştığını, işte ibadetlerinin, bir merkeze toplandığını, yani mescidin yapıldığını ve bütün Müslümanların orada toplandığını, sosyal hayatın yeni düzenlemelerle o güne kadar Arap dünyasında görülmemiş bir başka organizasyon şekliyle düzenlendiğini, ekonomik hayatın, ticari hayatın, efendim daha siyasi hayatın ilerleyen yıllarda efendim Peygamber Efendimiz tarafından tek tek ilmek ilmek örülerek yeni bir toplum inşa edildiğini göreceğiz sizlerle beraber. Ben tabii bütün detayları değil, ben çünkü İslam tarihçisi değilim bir siyer alimi falan hiç değilim ben bir de vaizim biliyorsunuz sadece gençler işte buradan kendimize ne çıkarabiliriz böyle nasıl bize ışık tutar hani bir iki noktayı hatırlasak ve o noktalardan kendimiz için bir kalkış noktaları üretebilsek bu düşünceyle okuyoruz e, kaldığımız yer şurasıydı. Hicret Peygamber Efendimiz hicret etti. E, Küba'da konakladı. Orada bir mescid yaptı. E, Hazreti Ali ona yetişti arkadan. Sonra Efendimiz oradan bir heyetle yola çıkarak kalabalık bir grupla yola çıkarak Medine'ye geldi ve işte bütün komisar kızları onu bildiğimiz meşhur talari bedrularla karşıladılar ve Efendimiz kalacağı yere karar vermek için devresinin serbest bırakılmasını istedi. Bunları konuşmuştuk geçen hafta. Kitabımızda önemli bir bölüm var. Genelde güzel bir yaklaşım bu. Mesela işte Mekke dönemi bitiyor. Diyor ki Mekke döneminde üzerinde durulması gerekiyor. ...dereken önemli gelişmeler diyor mesela. Medine dönemi başlıyor. Burada şimdi yeni bir başlık atmış diyor ki... ...dücret esnasında Medine nasıldı? Yani sosyal yapı nasıl, etnik yapı nasıl, ticari yapı nasıl? Bunu anlatıyor. Bu güzel çünkü e, nereye geldiler yani? hani Boş bir şehre gelmediler ki, e, nereye geldiler, orada, orada onları ne bekliyordu, karşılarına ne çıktı, bunu anlatıyor. E, hemen oradan başlayacağız. Önce, e, efendim şunu bilelim, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ee, hicret etme yani hicretinden sonraki dönem İslam açısından çok büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü az önce söylediğim gibi bütün okurumsallaşma kurumsallaşma yani dinin ahkam konuları, hüküm içeren konuları daha çok Medine döneminde yaşanmış. İşte bütün o hukuki sistem yani bir sistem olarak kurulmasının merkezi Medine hatta o kadar ki Medine halkının amelini delil olarak kabul eden hukukçular var. Yani Medine o kadar İslam'ı temsil ediyor ki, o kadar peygamber eğitiminde yorulmuş, şekillenmiş bir şehir ve kültür ki, eğer bir davranış Medine'de adet haline gelmişse, ya o dönemi kastediyoruz tabi, Efendimiz'e yakın dönemleri kastediyoruz, sahabe ve tabiun döneminde. Medine'de adet haline gelmişse bir davranış bunun İslam'a aykırı olması düşünülemez. Çünkü orası Medine'nin, şey, peygamberimizin terbiye ettiği bir şehir. Bütün gelenekleriyle, bütün yaşam tarzlarıyla peygamber terbiyesinde büyümüşler, yetişmişler. Her şeyi yeniden inşa etmişler yani. Tabii ki orada hani belli bir yaştaydılar ama kendilerine reset atmışlar adeta. Ee, A'dan Z'ye her şeyi yeniden inşa etmişler. Dolayısıyla böyle bir önemi var efendim Medine dönemine Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde oranın adı Yesrik daha sonra oraya Medine deniyor Medine kelimesi medeniyetle aynı kökten geliyor arkadaşlar burayı gerçek anlamda bir şehir bir medeniyet şehir haline getirdiği için Peygamber Efendimiz oraya Medine deniyor hicretten önce Kurayza, Kainuka ve Nadir kabilelerinden oluşan üç büyük kabile bunlar Yahudin Yahudiler var. Bunlar e, Güney Arabistan'dan gelen en kökenleri yani Güney Arabistan'dan olan en ve Hazir kabileleriyle beraber yaşıyorlar. Yani beş tane büyük kabile var şehirde. Bunlardan üç tanesi Yahudi, iki tanesi Arap. Ama iki büyük Arap kabilesi nüfus olarak Yahudilerden daha fazla. E, başka köken, başka e, milletlerden insanlar da var. Fakat bunlar e, yani şehir girmeyecek kategoriye girmeyecek kadar az. Bir özelliği de Yahudiler ve Araplar kendilerine özel mahallelerde ikamet ediyorlar. Mesela bir başka özellik, aralarındaki ayırt edici bir özellik, Yahudiler daha okur yazar, okulları var, medraj denen medreseleri var, hocaları var, yani kitapları var. Daha okur yazar, daha eğitimli bir topluluk. Araplar ise daha daha eğitimsiz diyelim çünkü cahil kelimesi arkadaşlar eğitimsiz anlamında değil cahil kelimesi nerede nasıl davranacağını bilmeyen kişi anlamındadır İslami literatürde ve cahilin cehlin zıttı ilim değildir cehlin zıttı heimdir yani halim insan nerede nasıl davranacağını bilen her davranışı her sözü yerli yerinde olan eline hakim olan insandır cahil insan ise nerede nasıl davranacağını bilmeyen insandır e dolayısıyla e, ilmin zıttı değildir. İlmin yani ki kavramların zıtlarıyla öğrenmek onların zihnimizde berraklaşmasını sağlar arkadaşlar. Daha billurlaşmasını sağlar. E ilmin zıttı zandır. Yani bir şeyi ya biliyorsunuzdur ya da zannederek konuşuyorsunuzdur. E, cehil ise dediğim gibi ilimle değil e, daha ziyade davranışla alakalı. Efendim daha eğitimsizler yani e, Araplar e, daha çok ziraatle meşgul oluyorlar putbelisler ve biraz da yani o Arap hani çok anlattım uzun süredir bunu Arapların o böyle asaletleri vakarları kendilerini beğenmeleri hani az önce tefsirde konuştuk yani ki bu kibre dönüşen neredeyse bir gurur taşımaları bütün bunlarla beraber yani bu karakter tabii ki Medineli Araplarda da var ama Yahudi Yahudilere de bir şey duyuyorlar yani bir hayranlık, gizli gizli, e, gizli gizli dediğim yani çok dile getirilmeyen bir hayranlık duyuyorlar. Bunun e, alametlerinden bir tanesi de e, İslam'dan önce bazı Araplar e, çocuklarını Yahudilere evlatlık olarak veriyorlar. Yani adeta hani ben cahil kaldım o okumuş yetişsin anlamında. Yani biraz daha kültürlü yetişir, biraz daha iyi şartlarda yetişir diye çocuklarına evlatlık veriyorlar. Hatta ee, La din ayetinin ee, o sebeple geldiği söylenir. Tefsirlerine bakın gene de siz de iyi dedin. Şeyin, Bakara suresinde Ayet Erküsü'nün hemen altındaki ayet kelimedir Ondan sonra gelen ayet-i Efendim çünkü Müslüman olunca ya biz ne yaptık çoluk çocuğumuzu Yahudilere verdik. Onlar onları Yahudi olarak yetiştiriyor demişler ve onları geri almak istemişler. Fakat o çocuklar da gelmek istememişler. Çünkü o ailede, o kültürde biliyorlar. İşte zorla alabilir miyiz? Hatta buradan yola çıkarak yani kendisi reşit olan, belli bir yaşa gelen çocuğumuzu eğer dini yaşamak istemiyorsa, hatta daha ağırını söyleyeyim, şu marmazan gününde Allah korusun, dua edelim, efendim e, dinden çıkmak istiyorsa yani, rejit olduktan sonra, aklı başında işte hayatının sorumluluğunu üstlenebilecek yaşa gelmiş, yirmi neyse işte gelmiş, efendim de dinden çıkacak veya dini, dini bir davranışı terk ediyor. Yapabileceğiniz bir şey var mı yani o konuda? Yani zorla ona dini yaptırabilir misiniz? Zorla yaptırmalı mısınız? Mesela Hz. Ebu Bekir'in bir oğlu hicret etmiş, onunla gelmiş ama bir oğlu gelmemiş. Müşrik olarak Mekke'de kalmış ve Bedir Savaşı'nda babasıyla savaşmak için geliyor. Yani Hz. Ebubekir, yani niye zorlamamış, hani, niye baskı yapmamış? İşte laik rahe fiddin, yani bir, hiçbir insanı zorla dine sokamazsınız. Arkadaşlar, baskı insanı dindar yapmaz, baskı insanı münafık yapar. Ee, bütün gücünüzü sarf etmelisiniz. Yani eğitmek için, anlatmak için ee, ama tabii konu için çocuk yetiştirmeye dönüştürmeyelim de ee, gerçi o yönde de çok talepler var. Ee, fakat e, şunu bilin ki yani örnek olmak, e, anlatmak ve hatta bu anlatmayı bile yani çok kıvamında, çok ölçülü yapmak e, ve doğal etmek dışında yetişkin olmuş bir çocuğumuz için yapabileceğimiz fazla bir şey yok arkadaşlar. O artık ayrı bir birey. Şimdi i̇şte biz bu ayrı bir bireyi kavramakta biraz zorlanıyoruz. Yani bu örneğini için verdim? Arapların Yahudilere bütün o kendilerine duydukları onur, işte o ırka dayalı gurur vesaire her ne kadar çok kuvvetli olsa da o okumuşluğa, o kitabi olmaya, o bir peygambere tabi olma, alimlerinin olmasına bir hayranlık bir şey duyuyorlar arkadaşlar. Efs ve Hazic kabileleri Yesribe'ye geldiklerinde Yahudileri orada bulmuşlar oradalarmış Yahudiler ve tabi bu artık çok eski bir tarihten bahsediyoruz ve Yahudilere tabi olarak yaşamışlar ne zamanki bağımsızlıklar kazanmışlar ondan sonra şehrin iç kısımlarına yerleşiyorlar bağımsız kabileler olarak fakat hemen ardından Yahudiler bu iki kardeş kabile arasındaki eski rekabeti körükleyerek onları birbirine düşürmeye çalıştılar. Arap kabile birbiriyle savaşırken onlar da taraf tuturlar. Arkadaşlar herhangi bir Yahudi ferdi için söylemiyorum ama Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan özelliği fesat çıkarmalarıdır. Şimdi bu fesat kelimesine lütfen bakın bunları ansitropediden oraya bakamıyorsanız sözlüklerden yani kısa küçük e, Türkçe sözlük demiyorum yani dini sözlüklerden kavram sözlüklerinden bakın. Veya ansitropediye bakın hiç olmazsa o sözlükteki kanım kısmını okuyun yani birinci paragrafını okuyun. E, fesat kelimesi bozgunculuk demek. E, sizin aklınıza fesat deyince ne giriyor arkadaşlar? Yani kimler e, fesat çıkarıyor veya hangi davranışa siz fesat çıkarmak dersiniz? Yani ben şey düşünürdüm hep böyle. Fesat nedir? İşte mesela yuvayı bozmak, işte iki kardeşin arasını bozmak, ondan sonra akrabaları birbirine düşürmek, işte laf taşımak. Hani böyle şeyler gelir aklıma fesat çıkarmak deyince. Arkadaşlar e, yeryüzünde fesat çıkarmak demek, ee, kitleler halinde insanları birbirine düşürmek, ee, iki tarafa da siyah satmak, yani önce bir kavga çıkarıyorsunuz çok böyle sudan çok hani iki tarafa da sorsanız siz niçin birbirinizle savaşıyorsunuz deseniz ee, şey bir sebep yok makul bir sebep yok ama öyle bir fesat öyle bir fitne ekiyorlar ee, ki e, e, e, e, e, e, e, topluma işte bunun 20. yüzyıldaki örneği Ruanda'dır arkadaşlar ve çok yakın bir örnek olduğu için lütfen onu okuyun yani hiçbir şey yapamıyorsanız Ruanda Oteli filmini izleyin içiniz ev verecekse. efendim eee Nasıl birbirine düşürüyor oradaki iki kabileyi? İki tarafa da sen şundan dolayı üstünsün, sen ondan daha üstünsün falan diyor. Sürekli böyle ikisini birbirine düşürüyor iki tarafı. Ondan sonra iki tarafa da silah satıyor. Bu kavgadan kendisi kârlı çıkıyor. Çünkü Araplar sayıca daha fazla burası için söyleyelim. Hep ticareti elinde tutuyor yani. Onlar birbiriyle savaştırıp duruyorlar. Hani sen birbirine böyle savaşırken yok eşarbından şurası gözüktü yok bunun büyüklüğü şöyleydi küçüklüğü böyleydi sen şuna inandın ben buna inandım yani e, tespihle mi çekeceğiz parmakla mı çekeceğiz yani bir takım böyle küçük farklarla birbirimizi dışlarken birbirimizle kavga ederken birbirimizi gözden düşürmeye çalışırken çocuklarımıza e, kötü örnek olup böyle onların ya bunların hiçbirine inanmayacaksın demesine sebep olacak ...bir Müslüman... E, ...tavrı ortaya koyarken... ...onlar çok böyle... E, prezentasyonlar, çok iyi... ...sunumlarla, çeşitli mecralarda... E, efendim gayet güzel... ...bizim çocuklarımızı... ...avlayabiliyorlar arkadaşlar. Bu neyse, bu fesat çıkarmayı... ...ben böyle kendi çapımda... ...çünkü insanın e, kendi hayali... ...kadar kavrayışı da yani... ...fesat, fesat deyince aklıma o geliyor... Sonra e, çok, gençlere çok bahsettim daha önce e, konferanslarda, seminerlerde. Fakat burada daha büyük bir e, kalabalık var. Tekrar edelim. Bu m, Ben Çağı diye bir belgesel var arkadaşlar. Edward Burney'in hayatını anlatıyor. E, the Century of the Self. E, lütfen onu seyredin. E, Ramazanda başka iş, mübarek işleriniz varsa çok yoğunsanız, ibadet, taat Böyle olması da güzel bir şey. Kaydedin bir yere Ramazan'dan sonra seyredin arkadaşlar. Hiç dört bölümlük bir dizi. Ben sadece birinci bölümünü izleyebildim. Araya bir sürü şeyler geliyor. O bile benim fesat konusuna bakış açımı değişti. Yani bunların bütün dünyayı nasıl fesat ateşi yaptıkları, nasıl böyle toplum mühendislikleri yaptıkları, para kazanmak için bir de bir kitap okumuştum kahve tüccarı diye. E, bu da Amsterdam'da geçiyor. Bir Yahudi ailenin e, Amsterdam borsasına nasıl ele geçirdiklerini falan anlatıyor. efendim e, Böyle baktığınız zaman yani bu yapılanlara işte fesadın ne demek olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Burada da aynı taktiği izlemişler. E, ve hatta biliyorsunuz çok uzun yıllarda 100 yıldan fazla sürdüğü söyleniyor. Bir savaş var. E, bu Esra, o savaş sırasında da hep şey derlermişler yakında anlattım size. Yakında bir peygamber gelecek, biz ona inanacağız ve sizi buradan, o peygamberle birlikte sizi buradan tamamen çıkaracağız derler. Çünkü bir peygamber beklentisi var, kendilerine haber verilmiş. Peki niye söylüyorlar bunu Araplara? Çünkü o kadar eminler ki kendilerinden olacak o peygamber. Çünkü İbrahim'den biri, Hazreti İbrahim'den beri bilinen bütün peygamberler e, İshak'ın soyundan gelmiş. Ama çok eminler buna yani. Gene bizden olacak ve biz ona tabi olur Efendim sizi buradan çıkaracağız diyorlar. Ama neye hizmet etti bu sözleri biliyorsunuz neye hizmet etti? Peygamberimizle tepelerinde görüşmeye gelen Medine'dir. Peygamber Efendimiz'e çok kolay iman etmelerine yardım etmişti. Elis ve Hazret ortak bir kral etrafında birleşmek için çok uğraşıyorlar. Yani bir kralımız olsun yeter artık bu savaşlar. Çünkü savaşlarda arkadaşlar bir dünya tarihini anlatan bir kitap okumuştum. 10 ee, buçuk bölümde dünya tarihi diye böyle biraz esprili bir dille dünyanın gidiş altındaki o kırılma noktalarını anlatıyor bir şey diyor diyor ki Hı. sizce diyor savaşlarda kimler ölmüştür diyor tarih boyunca korkaklar mı cesurlar mı cesurlar değil mi arkadaşlar yani korkaklar hepsi yurmuşlardır bir şekilde öyle düşünürler yani Dolayısıyla diyor işte savaşlar, insanlara yardım edilen, yardım edilmesi gereken felaket anları vesaire buralarda diyor hep diyor toplumun iyileri gitmiştir. Dolayısıyla e, ahlaki açıdan hep daha düşük tabakadan biz çoğaldık giderek diyor. O kitabın bakış açısı. Yani ben böyle bir iddia söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Efendim, eee efendim niye artık hani durduralım bu savaşı? Çünkü hep iyiler gidiyor arkadaşlar cesurlar, mertler, savaşçılar, güçlü insanlar, liderler. Gidiyor mu savaşlar, savaşlarda? Yani kendilerinin hani yok oluşuna yardım ettiğini bu savaşların görüyorlar ve bir lider etrafında toplanmak istiyorlar. Ve Abdullah bin Übey'i seçmişler. İşte burada e, kaderin, kader arkadaşlar. Tam Abdullah bin Übey iki kabilenin de e, kabulüyle kral olmak üzereyken Medine'de Peygamber Efendimiz Medine'ye geliyor. E, ve Abdullah bin Übey hayatının sonuna kadar arkadaşlar... Ee, bir münafıkların reisi olarak bilinir. Ee, münafık olarak yaşıyor. O şekilde ölüyor. Nereden biliyoruz? Bir kimsenin biz kalbini bilemeyiz. Münafık olduğuna nasıl karar veriyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak e, uyarıyor onun cenaze namazını kıldığı için. Oğlunun ricasıyla peygamberimiz cenazesine gitmiş. Efendim bir daha asla hiçbir münafıkın cenazesi kılma diye Cenab-ı Hak tarafından ikaz ediliyor. Böyle de bir şey var. Yani arkadaşlar imtihan çok çeşitlidir. Ee, imtihanla ilgili ayetleri çalışmıştık bir Ramazan'da aranızda hatırlayanlar olacaktır. Ee, o kadar çok çeşitli konularda Cenab-ı Hak bizi imtihan eder ki çünkü biz buraya zaten imtihan edilmek üzere geldik. Niye imtihan ediliyoruz? Çünkü e, bir hani, e, ahirette varacağımız yeri e, nasıl hak ettiğimizi kendimiz görelim diye olumlu veya olumsuz. İnşallah olumlu olur. İki, arkadaşlar imtihan edilmedikçe olgunlaşmayacağız. Yani e, hani böyle sefeti yerleştirmek için sallamak gibi bir şey. Yani imtihan. Yerleşenler yerleşip dökülenler dökülecek arkadaşlar. Ee, o imtihanlarda yaşadığımız e, sıkıntılar, yaşadığımız e, gelgitler, her neyse verilenler, alınanlar bazen verilerek imtihan ediliriz, bazen alınarak imtihan ediliriz. Bütün bunlar bizi geliştirebilir, imanımızı kökleştirebilir, nefsimizi terbiye etmemize yardımcı olabilir. Veyahut da Abdullah Übey gibi kıskançlığımızı körükleyebilir, hasidimizi körükleyebilir. Allah korusun e, efendim bizi yoldan çıkarabilir, Abdullah Übey böyle bir İtihanda kaybedenlerden olmuş... Yani hırslarımızı çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, çok tartışılabilir ama genelde üzerinde düşünecek bir cümlemiz olsun diye söyleyeyim. Hırslarımızı çok iyi kontrol etmemiz ve bir şeyi elde etmek için uğraşmışız, e, çok da yaklaşmışız ama bize değil başkasına nasip olmuş. Yani bunun yaşayan örnekleri bile geliyor şimdi. Aklıma da isim vermek veya işte sansasyonel bir şeyler söylemek istemiyorum. Efendim, e, ona razı olacaksınız. Yani bazen ikinci adam olmanız, bazen üçüncü adam olmanız gerekir. Bazen işte bu e, sosyal faaliyetlerde bu yani gençlik kardeşlerim de çok iyi bilir. Mesela birisi e, böyle yardım kurumlarında, sosyal hizmet kurumlarında veya e, kamula bile, yani bizim e, meslek alanımızda bile arkadaşlar. Arka planda işleri yapan biri vardır. Bütün o eteği toplayan, yani eteği paçayı toplayan, arkayı toplayan biri vardır. Ama takdirleri öndeki alır. Yani Herkese bir rol düşmüştür yani. İşte sen şimdi ben, ben bu kadar çalıştım ben olmasam bunlar bu e, programı bile organize edemeyeceklerdi. İşte be, benim emeğim var burada ama hiç kimse beni alkışlamıyor. Bak başkası çıktı ve onu alkışlıyorlar deyip vazgeçecek misin o hayır işinden? Yani arkada kalmaya razı olabilecek misin? E, ben ona şey diyorum yani puzzle'ın... E, beş bin parçalı bir puzzle düşünün. E, i̇şte büyük bir orman manzarası. Dere var, ağaçlar, dağlar, çiçekler vesaire. Yani çok zengin bir e, resim. Ve derinin kenarında oturan bir kız var. Bu 5000 bin parçanın beş bini de kızın gözleri olmak istiyor. Çünkü oradaki en önemli parça o. Öyle düşünüyorlar. O zaman ortaya bir puzzle çıkar mı arkadaşlar? Değil mi? Ortaya kaos çıkar. İşte bunun gibi e, Abdullah F. Übey de e, kabullenemiyor. İkinci e, ikinci planda kalmayı. Hazreti Peygamberin gelip onun için hazırlanma. Yani Peygamber bir tahta oturmadı, bir taç da takmadı ama kendisi için hazırlanan tacı adeta sembolik ol anlamda yani elinden alması kabullenemiyor. Geçelim. Şimdi Medine şehri, Taif'teki gibi bir surla çevrili falan değil. Bir duvar tabii, bir duvarı da yok. Kabilelerin kendi hudutları içinde sağlam ve muhkem kaleleri var. Her kabilelerin kendi hudutları içerisinde. Tehlike anında erkekler savaşmak için. Şuna çıkıyor kadınlar ve çocuklar bu kalelere sığınıyor. İnşallah yetişirse efendim, nerede göreceğiz bu kaleleri? Önemli kalelerin önemini Hendek Savaşı'nda göreceğiz. Şey Şehir İslam'ın çevreye kolayca yayılmasına imkan sağlayacak merkezi bir konuda. Yani daha kuzeyde, İcaz bölgesinin daha kuzeyinde e, her tarafa ulaşımı çok daha yakın. Evs ve Hazret'in e, akraba olmasına rağmen işte 120 yıl diyor kitabımızda. Böyle uzun süren savaşlar yaşamışlar. E, şehrin gücünü önemli ölçüde tüketmiş, şehir hayatını çekilmez hale getirmiş. Yani bu e, bu savaşlar da Peygamberimizin kabulünü kolaylaştırıyor. Bakın Allah nasıl kader ağlarını örüyor deriz ya nasıl hazırlıyor peygamber efendimiz için çünkü öyle bir noktaya geliyorlar ki yeter ya diyorlar bizi, bu durumdan kurtarsın yani hele de diyorlar dışarıdan biri olursa daha iyi çünkü yüzün birbirine, birbirine savaşmış iki kabile şimdi hangisinden olacak başkan Değil mi? birinden olduğunda öteki karşıtçı ötekinden ama diyorlar dışarıdan biri gelirse ve zaten o biz ona iman ettik. Efendim peygamber olduğuna gelirse tamam bu çok daha kolay çözülür diyorlar. Yani çok büyük bir istekle efendimizi kabul etmelerine yardımcı oluyor. Efendim Elif ve hazret efendim ee savaş ve düşmanlık üzere kurulu olan Bedevi hayatına e, Mekke'lilerden daha meyilliler. Yani Mekke'lilerin daha böyle e, ticaretle uğraştıkları için daha barışçılık bir yaşamları var. Ama burada bunlar daha savaşçılar. Yahudiler ziraat, ticaret, kuyumculuk, demircilik, dokumacılık, silah ve zirai alet umalatıyla meşgul oluyorlar. Arap kabileleri ise daha ziyade e, çiftçilik yapıyorlar. E, hurma yetiştiriyorlar. E, efendim hicretten önce Önce Medine'de oluşan Müslüman kesime gelince, yani küçük de olsa bir Müslüman topluluk da kurulmuş, birinci akabe görüşmesiyle başlayan ve hicrete kadar devam eden iki yıllık süreçte Ersin ve Hazreti kabilelerinden birer ikişer biliyorsunuz ikinci akabe biatına değil mi yetmiş küsur gelmişlerdi Müslüman olarak. Efendim e, Müslüman olanların sayısı çoğalmıştı. Birinci e, akabe biatından sonra Medine'ye İslam'ı öğretmek üzere Musab bin Umbeyir gönderilmişti. Ve hatta size onun hayatını mutlaka okumanızı tavsiye etmiştim. Musab bin Umbeyir'in faaliyetleri sonucu reisleri Saad bin Muaz İslam'ı kabul edince evsin önemli bir konu olan Abdüleşen'in Şeloğullarının tamamı Müslüman oldu. İşte bu, o dönemdeki yapıyı da bize gösteriyor bu arkadaşlar. Nasıl yani reis Müslüman olunca hepsi birden Müslüman oluyor. Bu Müslüman olmak böyle hani düşünerek araştırarak, ikna olarak olması gerekmiyor mu? Ee, sosyolojik bir vaka var arkadaşlar. Reisin dininden bütün kabile. Mesela Türkler nasıl Müslüman oldu sizce yani o dönemde? Ee, Dolayısıyla yani bütün o çadırlarda yaşayan herkes, bütün kadınlar, bütün çocuklar, bütün yaşlılar, bütün herkes yani o göçeli hayatı yaşayan insanlar tek tek İslam'ı araştırdılar mı? E, dolayısıyla bu böyle oluyor. Aslında bugün de böyle biliyor musunuz? Kabile reisleri yok tabii bugün. E, etki Toplumda etki uyandıran insanlar var. Kanaat önderleri var. İşte nasıl ki giyimde, giyim kuşamda, yeme içmede modalar varsa arkadaşlar fikirlerde ve inançlarda da modalar var. Bir, sizin beğendiğiniz, takip ettiğiniz biri var. O bir fikri savunuyor. Haydi ertesi gün herkes o fikri savunuyor. Ee, onun gibi yani sadece orada kan, şey bağıyla, kan bağıyla oluşuyordu bu bağlılık. Bugün farklı bağlılıklarla oluşuyor. Yani insanlar arasında, arkadaşlar e, hepiniz kendinizi bu açıdan gözden geçirebilirsiniz. E, gerçekten neye inanacağını, ne düşüneceğini, e, fikirlerinin ne olacağını kendisi seçenlerin sayısı inanılmayacak kadar azdır. Büyük çoğunluk başkalarını taklit eder arkadaşlar. Din buna karşı çıkmaz. E, karşı çıkmaz çünkü taklidi iman da geçerlidir bizim dinimize. Önemli olan kimi taklit ettiğindir. Neden din buna karşı çıkmıyor? Çünkü Allah yarattığı insanı biliyor arkadaşlar. Her, yani bir tren düşün, bir tane lokomotifi var. On gibi düşünün insanın yani lider şahsiyetler. E, ve bazen bizden filozoflar düşünürler ya da böyle filozof rolü oynayanlar öyle diyelim. Ee, filozof rolü oynamanızın bir takım şartları var arkadaşlar. Şimdi o şartları saysam hemen birilerine adres gösterdiğim zannedilecek. Saymayayım. Öyle görünmeniz mümkün yani. Çok kolay. Efendim bize sürekli şunu söyleye, söyleyebilirler. Sen seçmelisin düşüncelerini. İşte e, neden seni e, mezhep imamları yönetiyor? Neden bir mezhebe tabi olmak zorundasın? Sen neyi nasıl yapacağını kendin seçebilirsin. Kendin oku Kur'an'ı, sünneti kendin oku ve kendin karar ver neyi nasıl yapacağına diyor. E, i̇şte bize Kur'an yeter diyor mesela. Bize Kur'an yeter diyen adamın 20-30 tane kendi yazdığı kitabı var. O zaman niye senin kitabını okuyalım ki bize Kur'an yetiyorsa? Yani sen benim elimden neyi alıp onun yerine neyi koyuyorsun? Anlatabildim mi? Bu bunlara dikkat edin yani ee, tabii ki ben de yani zekaya kıymet veririm, değer veririm, önemlidir benim için yani ee, ben de insanın bütün düşüncelerini, bütün fikirlerini, bütün zevklerini kendisinin seçmesine, kendi hayatının gerçek hani yöneticisi olmasını çok kıymetli buluyorum yani saygıdeğer bir şey, kıymetli bir şey ama herkes için mümkün değil arkadaşlar. Yani bir bakıyorsunuz işte bütün... <Gülüyor> kızlar şal takıyor. Yani bir bakıyorsunuz bütün işte e, o çıkıyor başka bir şey giyiliyor. Başka bir şey takılıyor. Yani bu e, kıyafet çok görünür olduğu için onu söylüyorum. İşte yemeği bütün düğünler şu şekilde yapılıyor. Bütün kına geceleri bu şekilde yapılıyor. Bütün evler böyle döşeniyor. Yani biz aslında hemen hemen her konuda yani hayatın görünen ve görünmeyen yönlerinde de başkalarını taksit ediyoruz. Dolayısıyla kınamayın yani kabile reisi Müslüman oldu bile hepsi Müslüman olmuş bunlar. Nasıl Müslüman yani demeyin işte sahabe onlardan çıktı arkadaşlar yani. Sahabe onlardan çıktı. Taklit hayatın bir parçasıdır. Ee, en acınası durum tepeden tırnağa her şeyi taklit olduğu halde kendini özgün zannedendir. Yani her şeyi taklit. Filozof mukalledi mesela. Yani ama kendini çok özgün bir filozof zannediyor veya çok özgün bir lider zannediyor kendisini. Halbuki e, işte her şeyiyle onun taklit olduğu çünkü gök kopenin altında yeni bir şey yoktur arkadaşlar yani çok azdır çok çok azdır yeni bir söz yeni bir yepyeni daha önce kimseden duymadığımız bir fikir bunlar çok az bulunan şeyler dünyada e, dinimiz e, Allah Teala bizi yarattığı için hepimizin kapasitesinde bildiği için bazılarımızın büyük çoğunluğumuzun e, önden giden bazılarını taklit edeceğini biliyor arkadaşlar yeter ki burada anahtar Kimi taklit edeceğini doğru seçiniz. Kimi taklit Çünkü ondan sorumlusun yani. Kıyamet günde kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? İşte bizi bunlar yoldan çıkardı ya Rabbi, bunlara iki misli azap verdiyeceğiz bazı insanlar için. Cenab-ı Hak diyor ki hayır, bugün hepinize de ikişer kat azap var diyor. Herkese iki misli azap var. Önden gidenler, arkadan gidenlerin de günahını yüklenecek. Çünkü kendine, seni taklit eden kişi sayısınca günahla gideceksin kıyamet gününde. Arkadan gidenler de kimin arkasına gideceğini seçselerdi. Bir o seçimi yanlış yaptıkları için bir de kendi yanlışlarından dolayı herkes iki misli azap çekecek. Ama hayatın bir gerçeği bu. Neyse çok uzattık. Efendim devam edelim. Ee, bu şekilde reisleri Müslüman olunca Müslüman oluyorlar, Abdüleşel oğulları bu arada Akabibiyatlarından bir yıl önce Ebu Seleme'nin hicretiyle başlayan Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicreti daha sonra da devam etti öyle ki kaynaklarımız Hazreti yani bu bir yıl içerisinde yavaş yavaş onu söyledik zaten Müslümanlar birer ikişer hicret ediyorlar öyle ki kaynaklarımız Hazreti Peygamberin hicreti esnasında bizzat Peygamber ee, Hz. Ebu Bekir bunların aileleri, Hz. Ali onun annesi ve bunların dışında hapse atılanlardan veya hicret edemeyecek derecede hasta ve güçsüz olanlardan başka Mekke'de hiçbir Müslüman kalmamış. Ee, hicret eden sahabelerden bir kısmı. Amr bin Af oğullarına misafir olmuşlar. Hazreti Ebu Huzeyfe'nin ağız Salim, peygamberin hicretinden önce Kuba'da Müslümanlara imamlık yapıyor. Arkadaşlar bu Salim'in de hayatını öğrenmenizi çok tavsiye ederim. Beni çok etkileyen sahabelerden bir tanesidir. İkisinin arasındaki ilişki çok kıymetli. Ee, ve köle yani azatlı kilimesinden anlıyorsunuz zaten bu Huzeyfe onu azat etmiş ama ona rağmen onun yanından hiç ayrılmamış ee, Kur Ehli Kur'an bir sahabi e, mörtetlerle yapılan yalancı peygamberle yapılan savaşlarda vefat ediyor o savaş yani şehit oluyor o savaşlardan birinde e, diyorlar ki ya sen Kur'an ehlisin çok kıymetlisin Kur'an bilirsin bu kadar hani hangi ayet nerede ne zaman nazi oldu bütün bunları biliyor ve e, sen büyük kıymetli bir alimsin sen savaşa gitme ölürsün yani ölmesen hani yaşa bu alimlerimiz yaşasın bu savaşacak bir sürü insan var falan diyorlar diyor ki e, eğer diyor ben diyor savaştan kaçarsam sizin bana nispet ettiğiniz hani ehli Kur'an dediğiniz o nasıl hiç hak etmiş olmam yani benim inandığım Kur'an bana ne diyor? Allah yolunda bir ihtiyaç olduğunda savaşacaksın. Ve savaşırken arkadaşlar belki olur ya kaçarım da işte savaştan kaçma günahı üstlenmiş olurum. Hani panik anında insan çünkü ne yapacağını bilemez. Ayaklarını kuma görmüyor arkadaşlar. Kuma gömerek savaşıyor. Ee, Onun Dil ve Hayat dergisinde bir sayısında şu anda hatırlamıyorum ee, yazmıştım ben. Ee, o açıdan da biraz biliyorum yani hayatını, karakterini. Ee, çok sağlam bir duruşu var ee lütfen okuyun. Hazreti'nin o salim. E, bulursanız kaynaklarda işte herhangi bir yerde rastlarsanız sahabe ansiklopedisi var arkadaşlar. Oralara bakabilirsiniz. Hayat-ı sahabeye bakabilirsiniz. E, İslam ansiklopedisine bakın dediğim gibi. E, bu insanlar arkadaşlar yani bugün bizim gençlerimizin önüne sağlam karakterler ve modeller olarak koymamız gereken insanlar. Bunlar çok genç bakın. Çok genç. Köle yani yani hayatın sinnesini yemiş ama e, nasıl sağlam bir duruşu var, nasıl sağlam bir karakteri var. E, Ebu Zeyfe ile ilişkileri de bambaşka zaten e, bir, beraber şehit oluyorlar. İnşallah e, okursunuz ve kendinize düşen hisseyi oradan alırsınız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez biliyorsunuz arkadaşlar. dedesinin çöktüğü bir arazi var. O araziye en yakın olan Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde kalıyordu zaten. Hemen o araziye de mescid inşa edilmesine karar veriyor. Burada beni düşündüren bir şey oldu. Siz de düşünün buna. Yani önemli bir mesele değil ama işte sonuçta bir konuya dikkatimizi çekiyor Medine'lilerin hurma kuruttuğu bu arazi, o arazi öyle bir araziymiş. E, satın almak istediğinde peygamberimiz sahipleri karşılıksız olarak vermek istediler. Ancak Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Arsa'nın değeri olan 10 binarı Hazreti Ebu Bekir'e ödedi. Yani aklınıza bir şey getirmek istemiyorum çünkü ben de bir şey bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz araştırmadım bu konuyu. Ama yani sahiplerinden niye kabul etmiyor da niye Hazreti Ebu e ödetiyor? Yani sonuçta Hz. Ebubekir ödeyince gene yardım alarak yapılmış olmuyor mu o mescit? Değil mi? Bu da ilginç arkadaşlar. Demek ki herkesin de yardımı kabul edilmiyor ya da şimdi oranın sahipleri de zamanında bırakmayayım haşa hepsi sahabe yani. Ama peygamberimiz belki de onların hani peygamberimiz buraya mescit yapmak istedi deyince mecburen yani kendilerini mecbur hissetmiş olabileceklerini düşünmüştür. Yani e, şimdi arsanız var ve oraya mescid-i yapılacak yani. Mescid yapılacak. Peygamberimiz hani oraya mescid yapmak istiyor. E, tabii ki yani para mı alacaksınız hani? Yani e, bir şey kendiliğinden bağışlamanız başka böyle bir nevi adeten mecbur kalmamız başka bunu e, çok kullanır bazıları insanları mecbur eder böyle o yardımı yapmaya o mecbur edilerek yapılan yardımda hele bir mescit için arkadaşlar e, bir mescidin başlangıcı yani böyle bir hayır hayrın başlangıcı için e, biraz e, istenmeyen bir durum olmalı ki Efendimiz asla onlardan bunu kabul etmemiş e, Hz. Ebubekir Bekir ödemiş Hz. Ebu aralarındaki ilişki de bu açıdan kayda değer burada mescidin yapısı hakkında detaylı bilgiler var. Nasıl yapıldı? Kapıları neredeydi? Bugünkü onun karşılığı ne? İnşallah buralara da tekrar tekrar gitmeyi Allah hepimize nasip etsin. sağlık sıhhatle bu imtihanı da aşarak inşallah. Ee, şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Tavanında hurma dalları ve yaprakları var. Çatısı bu şekilde. Bir insan biraz uzun boylu bir insan elini kaldırdığında tavana değecek kadar yüksek. O yükseklikte yani ve zeminle de ince kum döşenmiş. Yeah. <laughs> peygamber efendimiz cuma hutbelerine bir hurma kütüğüne dayanarak veriyormuş. Daha sonra cemaat kalabalıklaştıkça üç merdivenli üç basamaklı bir minber yapılmış peygamber efendimiz için. Mihrab bile yani daha sonra Emeli halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in Mehine Valiliği sırasında yapılmış. Yani çok basit çok çok sade bir yapı. Bugün belki benzerlerine Afrika'daki bazı mesleklerde görebileceğimiz bir yapı. Çok sonraları bu meslekler Dinebevi'yi genişletmek için peygamberimizin e, onun yanına yaptırdığı odaları yıkılırken e, yanılmıyorsam imam Malik ağlıyor. Diyor ki keşke diyor peygamberin diyor odaları hiç ellenmeden bırakılsaydı da bu ümmet peygamberlerinin nerede yaşadığını nasıl bir evi olduğunu görselerdi diyor. Çok sade yaşıyorlar arkadaşlar. İnanılmaz yani bir insanın hani en zorlu ihtiyaçlarıyla e, yetinecek şekilde yaşıyorlar. Ee, ve e, Peygamberimizin mescid tamamlandıktan sonra Ebu Eyyub'in evinden ayrılarak mescidin hemen bitişiğine kendi ailesi için yapılan odalara taşındı. Ee, başlangıçta bu odalardan birisi sevdiği, Hz. Acir'in vefatından sonra evlendiği hanımı Diğer Ayşe olmak üzere iki tane e, her yeni evliliğinde odaların sayısı yanına bir oda eklenmiş yani. Buna Osmanlı'da da böyleymiş evler arkadaşlar. Bu mimari konusunu da ilgilenen arkadaşlar lütfen okusunlar. Mesela Osmanlı'da da hareketli evler var. Yani diyorlar ki derlermiş mesela işte oğlan artık büyüdü, şuraya bir oda çevirelim, ona ayrı bir oda yapalım. Yani ev öyle sabit değil. Ev gelişiyor, oda ekleniyor, mutfak dışı alınıyor, orası oda yapılıyor falan. Efendim böyle hareketli evler, Topkapı Sarayı'nın da öyle olduğu söylenir mesela. Böyle sonradan sonradan eklene eklene yapılmış bir bina, yani en baştan planlanarak yapılmamış. Bunun da işte göçebe kültürünün etkisi olduğunu söylerler. Mescid-i Nebili'nin fonksiyonları meselesinde efendim e, kalalım arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin bu mescidi e, ne olarak kullanıyordu, nasıl kullanıyordu? Peygamber Efendimizin orayı sadece bizim bugün yaptığımız gibi camilerimize yaptığımız gibi sadece ibadet etmek için mi kullanıyordu? Efendim başka e, fonksiyonları da var mıydı? Oradan devam edeceğiz inşallah haftaya.